Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Mazarin Taşı Pek çok şaşırtıcı maceranın başlangıç noktası olan Baker Sokağı'ndaki o dağınık odada bulunmak, Dr. Watson için kuşkusuz bir sevinç kaynağıydı. Duvarda asılı bilimsel çizelgelere, kimyasalların bulunduğu asitten yıpranmış tezgaha, köşede duran keman kılıfına, içinde eski pipolarla tütünlerin bulunduğu kömür kabına keyifle bakıyordu. Nihayet gözleri dönüp dolaşıp Billy'e, büyük dedektifin kasvetli siluetini saran, yalnızlık ve inziva boşluğunu biraz olsun doldurmaya yardım eden, genç ve nazik uşağın gülümseyen yüzüne takıldı. Hiçbir şey değişmemiş galiba Billy, sen de hiç değişmemişsin. Umarım aynısı onun için de geçerlidir. Billy derin bir kederle yatak odasının kapalı kapısına baktı. Sanırım şu anda uyuyor, dedi. Güzel bir yaz akşamıydı ve saat yedi olmuştu. Ama Dr. Watson eski dostunun düzensiz alışkanlıklarına aşina olduğu için buna hiç şaşırmamıştı. O halde bir vaka üstündedir. Evet efendim başka hiçbir şey düşünmüyor. Sağlığı için endişeleniyorum. Gittikçe daha da solgunlaştı ve zayıf düştü. Hiçbir şey de yemiyor. Bayan Hudson ne zaman yemek yiyeceksiniz Bay Holmes diye soruyor ama o yarından sonra 7.30'da diye cevap veriyor. İz üstündeyken nasıl olduğunu bilirsiniz. Evet bili, anlıyorum. Birilerini takip ediyor. Dün iş arayan bir amele kılığında çıktı. Bugünse yaşlı bir kadın oldu. Beni bile kandırdı. Yemin ederim. Ama şimdi nasıl yaptığını biliyorum. Billy bunları söyledikten sonra gülümseyerek kanepedeki büyük şemsiyeyi gösterdi. Bu da yaşlı kadın kostümünün bir parçası, dedi. Peki mesele nedir Billy? Billy gizli devlet sırları hakkında konuşuyormuş gibi sesini alçalttı. Size söylememde sakınca yok efendim ama tek bildiğim şu kraliyet elması ile ilgili olduğu. Ne? Şu 100 bin sterlinlik hırsızlık mı? Evet efendim. Onu geri almak zorundalar efendim. Geçenlerde Başbakan ve İçişleri Bakanı da tam burada oturuyordu. Bay Holmes onlara çok nazik davrandı. Sonra da içlerini rahatlatmak için elinden geleni yapacağına dair söz verdi. Bir ara Lord Kentlemer bile e geldi. Sahi mi? Evet efendim. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Tabiri caizse tam bir soğuk nevale. Başbakanla anlaşabilirim. İçişleri Bakanı da medeni ve kibar birine benziyor. Ama Lord Hazretlerine dayanamıyorum. Bay Holmes de öyle efendim. Aklınız alıyor mu? Beyefendi Bay Holmes'a inanmadı. İşi ona vermelerini de istememiş zaten. Herhalde Bay Holmes'ün başarısız olmasını istiyordur. Peki Bay Holmes'ün bundan haberi var mı? Bay Holmes'ün bilmediği bir şey var mı ki? Neyse umarım başarılı olur da Lord Kentlemer şaşkına döner. Baksana Billy, penceredeki şu perde de neyin nesi? Üç gün önce Bay Holmes hazırladı. Arkasına komik bir şey koyduk. Billy kemerli pencerenin cumbasını örten örtüyü kaldırdı. Doktor Watson bir an için hayretle irkildi. Karşısında röptöşan mırı içinde eski dostunun bir kopyası duruyordu. Bir koltuğa gömülmüş, yüzünü pencereye dönmüş, görünmez bir kitabı okuyormuş gibi çenesini göğsüne indirmişti. Billy kafayı çıkarıp havaya kaldırdı. Daha canlı görünmesi için ara sıra çıkarıp açısını değiştiriyoruz. Panjur kapalı olmasaydı elimi bile sürmezdim. Panjuru açtığımızda yolun karşısından her şey görünüyor. Daha önce buna benzer bir şey kullanmıştık. O zamanlar ben yoktum dedi bili. Sonra perdeyi aralayıp aşağı sokağa baktı. Karşıdan bizi gözetleyen birileri var. Şimdi penceredeki adamı görebiliyorum. Gelin kendi gözlerinizle görün. Watson tam bir adım atmıştı ki yatak odasının kapısı açıldı ve içeri her zamanki uzun boyu ince yapısıyla Holmes girdi. Yüzü solmuş, çekilmişti ama adımları ve duruşu eski günlerdeki gibiydi. Hemen ileri atılıp panjuru indirdi. Bu kadarı yeter bile, dedi. Zaten bir kere hayatın tehlikeye girdi evlat, sana hala ihtiyacım var. Evet Watson, seni eski dairende görmek ne güzel, tam da kritik bir dönemde geldin. Ben de öyle tahmin ediyordum. Gidebilirsin bile. Bu çocuk sorun olacak Watson. Başının belaya girmesine gönlüm el vermiyor. Ne belası Holmes? Ani bir ölüm. Bu akşam bir şeyler olmasını bekliyorum. Ne gibi? Öldürülmeyi bekliyorum Watson. Hayır şaka yapıyor olmalısın Holmes. Benimki gibi sınırlı bir mizah anlayışı bile daha iyi şakalar üretebilirdi. Ama şimdilik rahatımıza bakabiliriz değil mi? Alkole izin var mı? Prolar ve çakmak her zamanki yerinde. Seni eski koltuğunda görmek isterim. Umarım pipomdan ve zavallı tütünlerimden tiksinmeye başlamamışsındır. Bugünlerde yemeğin yerini onlar aldı. Peki neden yemek yemiyorsun? Çünkü duyuları arındırmak için aç kalmak gerekir. Doktor olarak sen de bilirsin sevgili Watson. Kabul etmelisin ki sindirim sırasında beyne giden kanın büyük bir kısmı harcanıyor. Ben bir beyinim Watson. Geri kalanım önemsiz bir apandisitten farksız. Bu yüzden öncelikle beynimi düşünmek zorundayım. Peki ya şu tehlike Holmes? Ah evet olur da başımıza gelirse hafızana katilin ismini adresini kaydetsen iyi olur. Sonradan sevgi ve saygılarımla Scotland Yard'a da iletirsin. Adı Silvius, Count Nugretto Silvius, not al dostum, not al, 136 Morsight Bahçeleri, N, W, yazdın mı? Watson'ın iyiliksever yüreği endişeyle çarpmaya başlamıştı. Holmes'un göze aldığı tehlikeleri ondan iyi kimse bilemezdi. Söylediklerinin, habartının ötesinde meselenin oldukça hafifsenmiş bir halini yansıttığını iyi bilirdi. Watson her zaman bir eylem adamı olduğu için bunda da niyetini belli etmekte gecikmedi. ''Ben de varım Holmes. Şu birkaç gün yapacak bir şeyim yok zaten.'' ''Senin ahlakın hiç düzelmeyecek mi Watson? Günahlarına yalan söylemeyi de mi ekledin şimdi? Her saat başı aranan, işi başından aşkın tıp adamlarından bir farkın olmadığı çok açık oysa ki.'' Onlar o kadar önemli şeyler değil. Peki ama bu adamı tutuklatamıyor musun? Evet Watson, tutuklatabilirim. Beni bu kadar endişelendiren de bu ya. E peki neden yapmıyorsun? Çünkü elmasın nerede olduğunu bilmiyorum. Ah, Billy söylemişti. Şu kayıp kraliyet mücevheri. Evet, büyük sarı mazarin taşı. Ağımı kurup balığı yakaladım. Ama taşa hala ulaşamadım. Mücevherler ne işe yarar ki sanki? Onlar olmasa dünya daha yaşanır bir yer olmaz mıydı? Neyse şimdilik bunları unutalım. Asıl istediğim o taş. Peki bu Kont Silvius balıklarından biri mi? Evet hem de köpek balığı. En saldırgan cinsinden. Diğeri de boksör Sam Merton. Sam fena bir adam değil ama Konton'u kullanıyor. Sam köpek balığı değil yani. O sadece ir yarı, aptal, boğa kafalı sazanın teki. Ama ağımda çırpınanlardan biri de o. Şu Kont Silvius nerede? Daha bu sabah burun buruna geldik aslında. Beni yaşlı kadın kılığında görmüşsündür. Daha inandırıcı olamam herhalde. Aslına bakarsan bir kez şemsiyemi bile tuttu. İzninizle bayan demeyi de ihmal etmedi tabii. Adam yarı İtalyan biliyorsun. Keyfi yerindeyken güneylilere özgü o zarif tavırlarını sergilemekten çekinmiyor. Ama bir kez tepesi attığında da iblisin teki olup çıkıyor. Hayat böyle beklenmedik şeylerle dolu Watson. Sonu kötü de bitebilirmiş. Belki öyle olurdu. Adamı yaşlı strobenzenin minor atölyesine kadar takip ettim. Straubenzie havalı tüfeği yapmış. İyi bir çalışma ve anladığım kadarıyla şu anda tam karşımızdaki pencereden üstümüze doğrultulmuş durumda. Heykeli gördün mü? Elbette Bili göstermişti ya. İşte her an kafasına bir kurşun yiyebilir. Ne var Bili? Genç adam elindeki tepside bir kartvizitle çıka gelmişti. Holmes kaşlarını kaldırarak şöyle bir göz atıp muzipçe gülümsedi. Ta kendisi. Bunu pek beklemiyordum bak. Hazır ol Watson. Ne cesaret. Belki de adamın avcılıktaki ününü sen de duymuşsundur. Beni de işlerine ekleyebilirse avcılık kariyerinde altın harflerle yazılacaktır bu. Şu anda ensesinde nefesimi hissediyor olmalı. Polis çağır. Muhtemelen çağıracağım ama henüz değil. Şimdi Watson, pencereden dışarı dikkatlice bakıp sokakta birileri var mı kontrol eder misin? Watson ihtiyatlı bir şekilde pencerenin kenarından aşağı baktı. Evet kapının yanında iri yarı bir adam var. Sen Merton olmalı. Aptal ve sadık Sam. ''Beyefendi şu anda nerede bile?'' ''Bekleme odasında efendim.'' ''Zili çalınca kendisini içeri al.'' ''Peki efendim.'' ''Ben odada olmasam bile içeri al.'' ''Peki efendim.'' Watson kapı kapanana kadar bekleyip sonra endişeyle arkadaşına döndü. ''Bak Holmes bu imkansız. Karşında hiçbir şeyi aldırmayan çaresiz bir adam var. Seni öldürmeye gelmiş bile olabilir. Hiç şaşırmam.'' ''Seninle kalmakta ısrar ediyorum.'' ''Ayak bağı olursun.'' ''Adama mı?'' Hayır sevgili dostum, bana. Ama seni bırakamam. Evet, bırakabilirsin Watson, bırakacaksın da. Sen bu oyunları iyi bilirsin. Sonuna kadar oynayacağına eminim. Adam buraya kendi amaçları için geldi ama biraz bekleyecek. Holmes bunları söyledikten sonra not defterini çıkarıp bir şeyler yazdı. Hemen Scotland Yard'a gidip bunu cinayet masasından Yugal'a ver. Sonra da polisleri alıp gel. Adamı o zaman tutuklarız. Bunu zevkle yaparım. Belki sen gelene kadar ben de taşın nerede olduğunu öğrenebilirim. Zili çaldı. Yatak odasından çıkmamız daha iyi olur. Arka kapı son derece elverişli. Köpek balığının beni görmesini istemiyorum. Bilirsin bunun çeşitli yolları var. Dolayısıyla bir dakika sonra Billy, Silvius'u içeri aldığında oda boştu. Meşhur avcı sporcu adamımız esmer yüzünde ince dudaklı, zalim bir ağzın korkunç kara bıyıklarla gölgelendiği ve üstünde kartal gagası gibi uzun bir burnun asılı olduğu iri yarı bir adamdı. İyi giyimliydi ama parlak kravatı, kravat iğnesi ve yüzükleri fazla havalı duruyordu. Kapı arkasından kapandığında her köşe başında kendisini bekleyen tuzaklara karşı tetikte olan biri gibi yabani ve endişeli gözlerle çevresine bakındı. Sonra pencerenin dibindeki koltuğa oturmuş, tepkisiz başı ve röptoşamberı içinde şiddetle irkildi. Başlangıçta çok şaşırmıştı. Sonra karanlık, katil gözlerinde korkunç bir umut ışığı yandı. Bir kez daha etrafı kolaçan edip tanık var mı diye baktıktan sonra, kalın bastonunu havaya kaldırıp ayaklarının ucunda sessizce pencereye doğru yöneldi. Tam son darbesini hazırlanıyordu ki, yatak odasının kapısından serin kanlı, alaycı bir ses kendisini selamladı. Kırmayın Uno Kont, kırmayın Katil hızla geri döndü. Kaskatı kesilmiş yüzünde şaşkınlık okunuyordu. Bir an için ağır bastonunu kopyadan hakikisine yöneltecekmiş gibi yarı havaya kaldırdı. Ama gri gözlerinde beliren alaycı bir pırıltıyla birlikte yere indirdi. Ne kadar hoş olmuş değil mi? dedi Holmes yaklaşarak. Fransız kalıpçı Tourneur yaptı. Dostunuz Strabenzi havalı tüfekte ne kadar iyi ise o da bu balmumu kalıplarda o kadar iyidir. Havalı tüfek mi? Ne demek istiyorsunuz? ''Şapkanızla bastonunuzu yandaki masaya koyun. Teşekkür ederim. Lütfen oturun. Tabancanızı da çıkarabilir misiniz?'' ''Ah çok güzel. Artık oturabilirsiniz. Bu ziyaretiniz çok iyi oldu. Ben de sizinle birkaç dakika sohbet etmeye can atıyordum.'' Kont, gür, tehditkar kaşlarını çattı. ''Benim de sana söyleyecek bir çift lafım var Holmes. Bu yüzden geldim. Az önce sana saldırmak istediğimi inkar etmeyeceğim.'' Holmes bacaklarını masaya uzattı. ''Kafanızda buna benzer bir fikir olduğunu tahmin ediyordum.'' dedi. Peki bu ilgi niye? Çünkü haddini fazlasıyla aşarak canımı sıktın. Çünkü o sefil yaratıklarını peşime taktın. Yaratıklar mı? Emin olun yok öyle bir şey. Saçma ben de onları takip ettirdim. Bu oyunda sadece iki kişiye yer var Holmes. Kont Silvius aslında pek önemli değil ama rica etsem bana hitap ederken ünvanımı da kullanabilir misiniz? Takdir edersiniz ki işim yüzünden haydutlarla senli benle olmak istemiyorum. Tabii istisnalar kaideyi bozmaz o ayrı. Pekala, Bay Holmes olsun o zaman. Mükemmel. Ne diyorduk? Ha, inanın bana şu ajanlarım konusunda yanılıyorsunuz. Kont Silvius alaycı bir edayla güldü. Başkaları da sizin kadar dikkatli olabilir. Dün yaşlı bir avcı vardı. Bugünse yaşlı bir kadın. Hiç peşimden ayrılmadılar. Beyefendi beni gerçekten şımartıyorsunuz. Yaşlı Baron Dawson asılacağı sabahın akşamı kanunun kazandığını sahneler kaybetti demiş. Demek siz de şimdi girdiğim o övmeye kalkıyorsunuz. ''Siz miydiniz?'' ''O siz miydiniz?'' Holmes omuz silkti. ''Şuraya bakarsanız Minoris'ta şüphelenmeye başlamadan önce bana tuttuğunuz şemsiyeyi görebilirsiniz.'' ''Bilseydim bunu asla...'' ''Cesaret edemezdiniz. Farkındayım. Kaçan fırsatların ardından herkes yakınır. Ne yapalım? Park edemediniz ve şimdi buradayız işte.'' Kontun gür kaşları tehditkar gözlerinin üstüne iyice inmişti. ''Bu söylediğiniz meseleyi daha da kötüleştiriyor.'' Demek ajanlarınız değil kendinizdiniz. Bana musallat olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Neden peki? Bırakın bunları Kont. Cezayir'de aslan avlardınız değil mi? E ne olmuş? Peki neden? Neden mi? Av, heyecan, tehlike. Ve tabii ülkeyi bir beladan kurtarmak için. Kesinlikle. Alın benden de o kadar. Kont hışımla ayağı fırladı. Eli istemeden de olsa arka cebine gitmişti. Oturun beyefendi, oturun. Aslında daha önemli bir amacım vardı. O sarı elması istiyorum. Kont Silvius yüzünde şeytani bir gülümsemeyle arkasına yaslandı. Elbette, dedi. Bunun için peşinde olduğumu biliyordunuz. Bu gece buraya gelmenizin asıl nedeni de bu konuda neler bildiğimi öğrenmek ve gerekirse beni ortadan kaldırmaktı. İnanın bana sizin açınızdan bakıldığında bu gerçekten gerekiyor. Çünkü tek bir şey dışında her şeyi biliyorum. Onu da şimdi siz söyleyeceksiniz. Ah sahi mi? Rica etsem bu eksik halkanın ne olduğunu söyler misiniz? Kraliyet elmasının yeri. Kont gözlerini Holmes'e dikti. Ah demek öğrenmek istiyorsunuz. Peki bunu ben nereden biliyor olayım? Biliyorsunuz ve söyleyeceksiniz. Tabi canım. Bana blöf yapmayın Kont Silvius. Holmes'ün Kont'un üzerine diktiği gözleri iyice kısılıp parlamış, tehditkar ateş parçalarına dönmüştü. Cam gibisiniz, aklınızdan neler geçtiğini görebiliyorum. O halde elmasın nerede olduğunu da görüyorsunuzdur. Holmes neşeyle ellerini çırptı ve işaret parmağını alaycı bir şekilde konta doğrulttu. Demek biliyorsunuz kendinizi itiraf ettiniz. Ben hiçbir şeyi itiraf etmedim. Pekala mantıklı düşünürseniz sizinle anlaşabiliriz. Yoksa canınız yanacak. Kont Silvius gözlerini tavana dikti. Blöf yaptığımı söyleyene bakın dedi. Holmes son hamlesini yapmaya hazırlanan usta bir satranççı gibi düşünceli düşünceli adama baktı. Sonra da masanın çekmecesini açarak bir defter çıkardı. ''Bu defterde neler yazdığını biliyor musunuz?'' ''Hayır beyefendi bilmiyorum.'' ''Sizi.'' ''Benimi?'' ''Evet bayım sizi. Hepsi burada. O aşağılık, tehlikeli yaşamınız boyunca yaptığınız her şey yazıyor burada.'' ''Canın cehenneme Holmes.'' diye bağırdı kont. Gözleri alev alevdi. ''Sabrımın da bir sınırı var.'' Hepsi burada Kont. Kumarda yediğiniz Blimer Malikanesi'ni size bırakan Bayan Harold'un ölümüyle ilgili gerçekler bile yazıyor. Rüya görüyorsun sen. Ve Bayan Mini Verinder'ın hayat hikayesi de yazıyor. Bundan bir şey çıkaramazsın. Hepsi bu da değil. 13 Şubat 1892'de Riviera'ya giderken soyulan birinci sınıf tren de burada. Aynı yıl Credit Lyonnais'teki sahte çek vakası da. Bak orada dur. Demek diğerleri doğru. Pekala Kont, siz kağıt oyunlarından anlarsınız. Bütün kozlar karşınızdakinin elinde ise oyunu bırakmaktan başka şansınız yoktur. Peki bütün bunların sözünü ettiğin mücevherle ne ilgisi var? Yavaş olun Kont, düşüncelerimizi aceleye getirmeyelim. Bırakın da meseleyi kendi sıkıcı yöntemlerimle açıklayayım. Bütün bunlar aleyhinize ama hepsinden önemlisi kraliyet elması vakasında sizin ve azgın boğanızın aleyhinde sağlam delillerim var. Eminim vardır. Sizi Whitehall'a götüren arabacı ve oradan uzaklaştıran arabacı şahidimdir. Yine sizi görmüş olan kapıcı da şahidim. Ayrıca Ikey daha fazla dayanamadı. Ikey ötünce oyun da bitti. Kontun alnında damarlar belirmişti. Esmer kıllı ellerini, duygularını dizginlemek ister gibi var gücüyle sıkıyordu. Konuşmaya çalışıyordu ama anlamlı kelimeler çıkaramıyordu. ''Benim elim bu'' dedi Holmes. ''Hepsini masaya açtım. Ama tek bir kağıt eksik.'' Taşın nerede olduğunu bilmiyorum. Ve asla öğrenemeyeceksiniz. Öyle mi? Lütfen mantıklı olun. Durumunuzu düşünün. 20 yıl yatacaksınız. Sen Merton da öyle. Peki bu elma size ne sağlayacak? Hiçbir şey. Ama yerini söylerseniz bir şeyler yapabiliriz. Biz sizi ya da Sem'i istemiyoruz. Taşı istiyoruz. Onu bize verirseniz işin içinde ben olduğum sürece gelecekte uslu durmak kaydıyla serbest kalabilirsiniz. Ama bir daha falso verirseniz bu sonunuz olur. Neyse şimdilik görevim elması almak. Siz değilsiniz. Peki ya reddedersem? O halde elmasla birlikte sizi de bulmak zorunda kalırım maalesef. Billy zili duyar duymaz gelmişti. Kont sanırım bu toplantıya arkadaşını de çağırsak iyi olacak. Ne de olsa onun da bazı çıkarları var. Billy ön kapıda iri yarı çirkin bir beyefendi göreceksin. Kendisine yukarı gelmesini söyle. Peki ya gelmezse efendim? ''Şiddet yok Billy, kabalık etme. Kont Silvius'un çağırdığını söylersen gelecektir.'' ''Şimdi ne yapacaksınız?'' diye sordu Kont, Billy gittikten sonra. ''Dostum Watson az önce buradaydı. Ağıma bir köpek balığı, bir de sazanın yakalandığını söyledim. Şimdi ağı çekiyorum.'' Kont oturduğu yerden kalktı, elini arkasında tutuyordu. Holmes'un eli ise Röptoşambarı'nın cebindeki bir şeyi tutuyordu. Ecelin ölmeyeceksin Holmes.'' Ben de hep böyle düşünmüşümdür. Ne fark eder ki? Zaten sizin de aramızdan yatay değil, dikey konumda ayrılma ihtimaliniz yüksek. Neyse, gelecekle ilgili karamsar beklentileri bir yana bırakıp kendimizi anın sınırsız zevkine verelim. Baş suçlunun karanlık tehditkar gözlerinde ani bir şimşek çaktı. Holmes'ün ise gerginliği arttıkça boyu daha da uzamışa benziyordu. Tetiği çekmeniz bir işe yaramaz dostum, dedi alçak sesle. Size bunun için zaman versem bile cesaret edemeyeceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Tabancalar sevimsiz, gürültülü şeylerdir Kont. Siz havalı tüfekten vazgeçmeyin. A, herhalde bu saygın ortağınızın minik adımlarının sesi. İyi günler Bay Merton. Sokakta canını sıkılmıştır değil mi? Kapıda aptal, inatçı ve dümdüz suratıyla iri yapılı genç bir adam, şampiyon dövüşçünün ta kendisi belirmişti. Şaşkın şaşkın etrafına bakınıyordu. Holmes'ün yumuşak tavırları karşısında sersemlemişti. İçten içe pek iyi niyetli olmadığını hissediyor ama nasıl karşılık vereceğini bilemiyordu. Sonunda yardım için cin fikir ortağına döndü. ''Mesele nedir Kont? Bu adam ne istiyor, neler oluyor?'' Kalın sesi kulaktırmalıyordu. Kont omuz silkince cevap vermek Holmes'e düştü. ''Kısaca anlatmak gerekirse Bay Merton, olanlar oluyor.'' Boksör gözlerini ortağından ayırmadan söze devam etti. ''Komik olmaya mı çalışıyor bu herif?'' Ben hiç halde değilim de. Bence de değilsiniz dedi Holmes. Hatta saatler ilerledikçe keyfiniz iyice kaçacak emin olun. Pekala beni dinleyin kont Silvius. Benim için başımdan aşkın zamanımı boşa harcayamam. Şimdi yatak odasına gideceğim. Siz ben yokken keyfinize bakın. Arkadaşınıza da olanı biteni rahat rahat anlatabilirsiniz. Ben kemanımla Hoffman'ın barkarolesini çalışacağım. 5 dakika sonra dönüp son kararınızı alırım. Seçenekleri anladınız değil mi? Ya sizi ele geçireceğiz ya da elması. Holmes yanlarından geçerken köşede duran kemanını aldı. Biraz sonra yatak odasının kapalı kapısının ardından ürkütücü bir melodinin uzun ve acıklı notaları duyulmaya başladı. Neler oluyor? diye sordu Merton endişeyle. Taştan haberi var mı? Hem de fazlasıyla haberdar ama her şeyi bilip bilmediğine emin değilim. Yüce Tanrım! Boksörün solgun yüzü daha da solmuştu. Ikey Sanders bizi gammazlamış. Vay canına demek öyle. Uğruna kelleyi verecek olsam da hesabını ödetirim ona. Bize bir faydası olmaz artık. Şimdi ne yapacağımıza karar vermek zorundayız. Dur biraz dedi boksör. Yatak odası kapısına şüpheli şüpheli bakarak. Herif çok meraklı birine benziyor. Bizi dinliyor olmasın? Müzik varken nasıl dinleyecek? Doğru belki perdenin arkasında biri vardır. Odada o kadar perde var ki. Çevresine bakınırken birden penceredeki heykeli gördü. Öylece kala kalmış, şaşkınlıktan dili tutulmuştu. ''Hayır, o sadece bir heykel.'' dedi Kont. ''Sahtesi öyle mi? Vay canına, Madame Tassaut yanında hiç kalır. Baksana herifi aynen yapmışlar, perdeleri de ayarlamışlar. Perdelerin canı cehenneme, fazla zamanımız kalmadı. Taş meselesinde bizi enseleyebilir. Allah'ın cezası. Ama elmasın nerede olduğunu söylersek bizi bırakacakmış.'' Ne söyleyecek miyiz? Yüz bin sterlini eline mi vereceğiz? Fazla seçeneğimiz yok. Merton kısa saçlı kafasını kaşıdı. İçeride yalnız işini bitirelim kimse görmez korkacak bir şeyi yok. Kont kafasını salladı. Adam tetikte bekliyor. Onu vurursak böyle bir yerden kolay kolay çıkamayız. Üstelik bütün delilleri polise vermiş olabilir. He? O neydi? Pencereden belli belirsiz bir ses gelmişti. İkisi de ayağı fırladı ama başka ses çıkmamıştı. Sandalyede oturan o garip heykel dışında odada kimse yoktu. ''Sokaktan geldi herhalde'' dedi Merton. ''Bana bak Kont, sen zeki adamsın, bir şeyler bulursun. Öldürmeyelim diyorsan gerisi sana kalmış.'' ''Ondan daha iyilerini de gördüm ben'' diye karşılık verdi Kont. ''Taş şimdi gizli cebimde, ortalıkta bırakamazdım değil mi? Bu gece İngiltere'den çıkarırsak, pazar gününden önce Amsterdam'da dört parçaya ayrılmış olur. Adamın Vanseder'den haberi yok.'' Vansedar önümüzdeki haftaya gitmeyecek mi? Öyleydi ama bu andan itibaren ilk gemiyle yola çıkması gerekiyor. Birimiz taşı alıp Lime sokağına gidebilirse bu iş halloldu sayılır. Ama sahtesi daha hazır olmadı ki. Olduğu kadarına razı olmak zorunda. Vakit kaybedemeyiz. Kont, sporcularda zamanla içgüdü haline gelen tehlike hissiyle sözünü yarıda kesip pencereden dışarı baktı. Evet o ses sokaktan geliyor olmalıydı. Holmes'e gelince diye devam etti sözüne onu kolaylıkla kandırabiliriz. Geri zekalı herif taşı alırsa bizi tutuklamayacakmış. Ona taşı teslim edeceğimize dair söz veririz. Önce yanlış adrese göndeririz. Bunu fark edene kadar Elmas Hollanda'da biz de yurt dışında oluruz. Hoşuma gitti diye atıldı Sam Merton sırıtarak. Sen git Hollandalıya söyle harekete geçsin. Ben de bu salağın icabına bakayım. Bir şeyler uydururum artık. Taş Liverpool'da derim. Şu gıgığı da sinirlerime dokunmaya başladı. Liverpool'da olmadığını öğrenene kadar taş atölyenin bizde mavi suların yolunu tutarız. Buraya gel, anahtar deliğinden uzak dur. İşte taş burada. Bunu taşımaya nasıl cesaret edebildin? Daha güvenli bir yer var mı? Baytalda bıraksaydık birileri mutlaka bulurdu. Dur şuna bir göz atayım. Kont Silvius ortağına ters ters baktı. Kendisine uzanan kirli ellerden iğrenmişe benziyordu. Ne var kapıp kaçacağımı mı sandın? Baksana canımı sıkmaya başladın sen. Dur Sam, hemen alınma tartışmanın zamanı değil. Bu güzelliği doğru düzgün görmek istiyorsan pencerenin yanına gel. Işığa tut bakalım işte oldu. Sağ olun. Holmes'ün heykelin sandalyesinden fırlamasıyla değerli mücevheri kapması bir olmuştu. Şimdi bir elinde elması tutarken diğeriyle de tabancasını kontun kafasına doğrultuyordu. Suç ortakları şaşkınlık içinde geri çekildi. Ama Holmes onlar toparlanmadan zile basmıştı bile. Şiddet yok beyler şiddet yok lütfen mobilyaları düşünün. İçine düştüğünüz beladan çıkamazsınız. Polis aşağıda bekliyor. Kontun şaşkınlığı öfke ve korkusuna ağır basıyordu. Peki nasıl oldu da... Şaşırmanız çok doğal. Yatak odamdan perdenin arkasında açılan ikinci bir kapı olduğunu bilemezdiniz elbette. Bir an heykelle yer değiştirirken beni duyduğunuz sandım. Ama neyse ki uyanmadınız. Bu sayede yanınızda olsaydım hayatta yapmayacağınız o koyu sohbetinize kulak misafiri oldum. Kont pes etmişe benziyordu. ''Sana hakkını vermeliyiz Holmes. Sen şeytanın ta kendisisin.'' ''Fena sayılmam.'' diye karşılık verdi Holmes nazikçe gülümseyerek. Sen Merton'un yavaş yavaş işleyen kafası durumu yeni yeni anlamaya başlamıştı. Merdivenlerdeki koşuşturmaları duyunca sessizliği ilk bozan o oldu. ''Polisler.'' dedi. ''Ama şu gıygıyı da ne? Hala duyuyorum.'' ''Hay Allah.'' diye cevap verdi Holmes. ''Çok haklısın. Bırakalım da çalsın. Bu modern gramofonlar gerçekten çok faydalı aletler.'' Polisler içeri üşüştü, kelepçeler takıldı ve suçlular aşağıda bekleyen arabaya götürüldü. Watson, Holmes'un yanında kalıp bu yeni başarısını tebrik etti. Billy'nin elinde bir kart vizitle çıkagelmesi üzerine sohbetleri bir kez daha bölündü. ''Lord Cantlemare efendim.'' ''İçeri al Billy, kendisi en yüce menfaatlerin temsilcisi olarak önemli bir şahsiyettir.'' dedi Holmes. ''Pek mükemmel ve sadık bir insandır ama biraz eski kafalıdır. Kendisini biraz zorlasak mı?'' Artık biraz keyfimize bakabiliriz nasıl olsa. Olanları kim tahmin edebilirdi ki? Kapı açıldı ve içeri zayıf, ağırbaşlı bir adam girdi. Konuğumuzun yuvarlak omuzları ve cılız adımları uzun, sivri yüzünden sarkan favorileriyle tam bir tezat oluşturuyordu. Holmes dostça yaklaşıp adamın elini sıktı. ''Nasılsınız Lord Kentlimar?'' ''Yılın bu zamanı epey soğuk oluyor ama içerisi sıcak. Paltonuzu alabilir miyim?'' ''Hayır teşekkür ederim. Çıkarmayacağım.'' Holmes ısrarla koluna yapışmıştı. İzin verin alayım. Dostum Doktor Watson'a da sorabilirsiniz. Hava değişimleri çok tehlikeli olabiliyor. Lord Hazretleri Holmes'un elinden zorla kurtuldu. Ben oldukça rahatım beyefendi. Uzun kalmayacağım zaten. Sadece kendi kendinize üstlendiğiniz görevinizin nasıl gittiğini öğrenmek için uğradım. Zor efendim, çok zor. Ben de bundan korkuyordum. Yaşlı aristokratın sözlerinde ve tavırlarında alaycılık seziliyordu. Herkes haddini bilmelidir Bay Holmes. Böylece kibir hastalığından da kurtulmuş oluruz. Evet efendim bu iş beni çok zorladı. Şüphesiz. Özellikle de bir noktada. Belki siz yardım edebilirsiniz bana. Tavsiyemi istemekte geç kaldınız. Oysa ben kendinizce başarılı yöntemleriniz var sanıyordum. Neyse yine de yardıma hazırım. Evet Lord Gantlimer. Bu hırsızlara karşı sağlam bir dosya oluşturamıyoruz. Tabii yakalayabilirseniz. Elbette. Ama asıl mesele şu. Taşı alacak kişiye karşı ne yapabiliriz? Bunun için biraz erken değil mi? Hazırlıklı olmanızda fayda var. Pekala sizce alıcının aleyhinde nasıl bir delil kullanabiliriz? Elmasla yakalamak yeterli olur. Bu tutuklamaya değer mi? Şüphesiz. Holmes nadiren gülerdi ama eski dostu Watson gülmenin eşiğine geldiğini anlayabiliyordu. Bu durumda efendim sizin tutuklanmanızı talep etmek zorundayım. Lord Gantlemere çok kızmıştı. Solgun yanakları atalarından kalma bir öfkeyle alev alev yanıyordu şimdi. Haddinizi aşıyorsunuz Bay Holmes. 50 yıllık meslek yaşamımda böyle şeyle karşılaşmadım. Ben meşgul bir adamım. Önemli meselelerle ilgilenmek zorundayım. Aptalca şakalarınız için ne zamanım ne de gülecek halim var. Sizinle açık konuşacağım. Yeteneklerinize hiçbir zaman inanmadım ve vakanın polis kuvvetlerinin elinde çok daha güvende olacağını ileri sürdüm. Bu davranışınızla fikirlerimi doğruluyor. Bu durumda size iyi akşamlar dilemek zorundayım. Holmes hızla atılarak Lord'la kapının arasındaki yerini aldı. Bir saniye efendim dedi. Mazerin taşıyla çekip gitmeniz geçici de olsa üstünüzde bulundurmanızdan çok daha ciddi bir suç olmalı. Bu ne küstahlık bırakın da geçeyim. Paltonuzun sağ cebine bakın. Bu da ne demek böyle? Hadi lütfen dediğimi yapın. Biraz sonra şaşkın aristokratımız titreyen avucunda tuttuğu büyük sarı taşa baka kalmış adeta dilini yutmuştu. Ne? Ne? Bu nasıl oldu Bay Holmes? diyebildi sonunda. Çok kötü Lord Kentlemere. Çok kötü. Diye atıldı Holmes. Eski dostuma da sorabilirsiniz. Eşek şakalarından haince bir zevk aldığımı söyleyecektir. Ayrıca dramatik anlara da asla dayanamam. Evet kabul etmeliyim ki biraz fazla da olsa haddimi aşarak görüşmemizden önce taşı cebinize ben koydum. Yaşlı lord bir taşa bir de karşısında gülümseyen yüze bakıyordu. Beyefendi beni şaşırttınız. Ama evet bu mazarin taşının ta kendisi. Size gerçekten minnettarız Bay Holmes. Miza anlayışınız sizin de itiraf ettiğiniz gibi biraz sapkınca ve zamansız olabilir ama en azından mesleğinizdeki başarılarınızla ilgili yorumlarımı geri alıyorum. Peki ama nasıl? Vaka henüz tamamlanmadı. Ayrıntılar bekleyebilir. Lord Kentlemer, sanırım bu başarılı sonucu yüce mercilerde anlatırken alacağınız haz yaptığım bu şakayı biraz olsun hafifletecektir. Billy Lord Hazretlerine yolu göster. Sonra da Bayan Hudson'a söyle yukarı iki kişilik yemek göndersin.